Konumuz çok hassas, güzellik. Üç uyarım var. Video başlamadan üç tane uyarım var. Bir, çekicilikle karıştırmayın. Çünkü çekicilik üzerine ve iticilik üzerine bir video var. Yukarı koyarım, aşağıya bir yerden bulursunuz. İki, güzellik kelimesini feminenlikle yani e, dişilikle lütfen karıştırmayın. İnsan güzel, yani erkeklerin yakışıklısına da güzel diyeceğiz. Güzellik kadını da erkeği de ortak kapsayanmış olacak. Üç, ki bu çok önemli. Videonun başında bunu söylemem lazım. Örneklerle göstereceğim hem de. Güzellik bakan gözdedir, beyindedir. Ne demek istiyorum? Geçen sene sanat akımı üzerine bir video yapmıştım. Orada da heykel sanatının, heykel tıraşlarının başarısından bahsederken tarihte bir yere dokunmuştum. Ve bir eseri göstermiştim. Bakın bu kanalda 3200 video var. Ve şu an ekranda gördüğünüz eseri görüp O, hocam siz de bozdunuz. Çıplaklıktan medet umuyorsunuz. Bu erotizm, bu işte bilmem nelik. Hatta e, bu putperestlik, İşte burada çıplaklık var, erotizm var, porno böyle garip yorumlar gelmişti. Şimdi bu yorumlar Türkiye'de gelmesi normal yorumlar. Neden? Çünkü bizde elektrik direğine hallenen, damacana ya işte hayvanlara tecavüz etmeye kalkan garip garip insanlar var. Hatta daha yeni gördük reklam panosuna. Reklam panosunda kadın fotoğrafı var. O, e, kadın fotoğrafına tecavüz etmeye kalkıyor. Cinsel eğitimin e, çok sıkıntı yaşadığı, çok sıkıntılı olduğu bir ülkedeyiz. Ve bu konuda da güzel bir video var. Her konuda video var. Türkiye cinsel açtığım Afrikasıdır diye videom var. Yine aşağıya yukarıya bir yerlere koyarım. Görürsünüz şuradan aşağıdan açıklama bölümünden. Maalesef bu da güzel bulmayı etkiliyor. Örneğin şu an ekranda gördüğünüz eser Antonio Corradini'nin 1668 ile 1752 arası yaptığı Modesti eseri. Şimdi Modesti'ye baktığınız zaman 14 yıllık bir çalışma bu arada hani 14 yıl boyunca bir heykel tıraş, emek verip bunu yapıyor. Ve burada iki beyin var bak bir iyi beyin var bir sapık ve kötü beyin var. Kötü beyin baktığı zaman burada o çıplaklık var diyor. İyi beyin baktığı zamansa burada diyor ki burada bir mermer, mermer, taş yani Türkçe anlatıyorum taş yontulmuş ve kumaş şekli verilmiş transparan bir kumaş havası yaratılmış ya bu muazzam bir sanat kötü beyin diyor ki taş gibi kadın o zaman ama iyi beyin diyor ki taştan bir kadın mı kıyafeti çıkartılmış buradaki çıplaklık bir kadını çıplak görmen gibi günah değil tamam sen buna bakıp belki meme popo görüyorsun ama işte gerçekten bakan insan onu öbür tarafta birisi de bakıp dini eserlerde onu görmüyor ama o da onu eleştirmemeli o zaman yıkıcı şekilde Dolayısıyla şu an ekranda gördüğünüz şey bir sanat eseridir ve bir güzellik vardır burada. Bir başka eser 1620 İtalyan Gian Lorenzo Bernini'nin Uyuyan Hermaphrodit eseri. Bakın görüyor musunuz ki burada o kumaş nasıl böyle hatlarıyla verilmiş gerçekçi böyle koltuk gibi yatak gibi gözüküyor. Ama bu da mermer yani taş taş anlıyor musunuz? peki muazzam bir başarı var burada. Senin oyun umurundan belki asla yapamayacağın şeyi adam mermerden yapmış. 1620 yılı, elektrik yok, elektrikli aletler yok, el emeği var. Ama burada da popo. Popo var, o popo olduğu için yasak günah olmamalı falan filan. Tamam şehir meydanına koyalım demiyor kimse. Ama çocukların gelip bunu gördüğü zaman çıplaklıktan rahatsız olma ihtimali tamam. Ama 18 yaş üstünde birisi buna baktığı zaman sanatı görmeli. Hatta belli bir yaş üzeri çocuklar sanatın ne olduğunu belki o eserle değil ama şu an ekranda gördüğünüz eserle görmeli. Bakın elin damarlarını görüyor musunuz? Ne kadar detaylıce verilmiş. Bu, bu put değil, bu örf adetlerimize ters bir şey değil. Hadi bunların hepsi put, hepsi çirkinlik, hepsi örf adete ters. E peki bu ekrandaki ne? Yani şu an ekranda gördüğünüz şeye bakın samimi soruyorum bu ne? Bunu yapana kimse mi dur demedi? Hiç mi seveni yoktu bu? <gülüyor> Sanatçının diyeceğim ama bak bir de sanatçı diyorum. Çünkü bunun sürreal bir Nasrettin Hoca heykeli olduğunu düşünmek istiyorum. Yani e bu da heykel. Üstelik de çok kötü kusura bakma ama çok başarısız bir heykel. Yani insan gözlerini kapatıp yapsa daha güzelini yapar. İşte şimdi sanat ve insanlar için güzellik nedir? İnsan birine baktığı zaman hangi güzelliği görür? Ve biz bazı şeyleri neden güzel buluruz ya da bazı insanlar onu göreceğiz. Hadi çayı kahveyi koyun, başlıyoruz. Hoş geldiniz. Bu video güzelliğin algoritmasını ve sizin neden bir şeyi güzel bulduğunuzu öğreneceğiz. Her şeyden önce şunu bilmeniz gerekiyor. Sadece karşı cins değildir güzel olan. Bir tat, bir koku, bir manzara, bir melodi, bir eser hepsi güzeldir. Ve güzel bulunabilir. Güzel bulduğunuz için de daha çok onun etrafında, ona yakın bulunmak isteyebilirsiniz. İnsanlar niye deniz kenarı ev istiyor? Ha, su aksın, deli baksın diye değil. Demek ki deniz kenarı olan yerlerin manzarası daha çok hoşuna gidiyor. Sen hiç mamının yanına, yanardağın yanına o oda akıyor o da fena değildi ev yapan insan gördün mü? Üstelik ısınma bedava. Burada bir felsefe var. Güzelliğin organik ya da doğal olması ya da estetik ameliyatla kazandırılması. Yani Mona Lisa'ya ya da ne bileyim bir manzara tablosuna photoshopla bir şeyler eklesen duvarına asar mısın? Düşün. Dolayısıyla burada soru şu, burada kesin bir karar yok. Ne benim yorumum ne başkasının. Bir güzelliğin güzel olması sonradan üzerine eklendiyse yine güzel midir? Ya estetik ameliyatla birisi güzelleşiyorsa doğal güzellikten daha mı iyidir? Yoksa doğal güzellik mi? Daha az güzel olsa bile İdare eder. Hangisi daha kabuldür? Aynı felsefeyi ruh halinize getirelim. Birinin sana içinden gelerek 10 liralık iyilik yapması mı? Birinin hiç içinden gelmeden sövesaya 100 liralık iyilik yapması mı? Güzellik yapması mı? Daha güzel. Tabii bir de güzelliğin gerçekliği var. Yani senin güzel bulduğun şey gerçekten güzel mi? Sana göre güzeldir. Senin çocuğunun yaptığı bir resim güzeldir. Ya da aşık olduğun insanın yaptığı çay, kahve, yemek, menemen ne bileyim güzeldir. Peki gerçekten güzel mi? Yiyen üç gün yaşar mı? İşte buna kör güzellik deniyor. Yani tek taraflı güzellik. Zaten kavramın poor beauty yani gerçek saf güzellik burada çıkıyor. Bakan kişiden bağımsız Global veya toplumsal olarak güzel ise işte ona güzellik deniyor. Hatta sanat eseri deniyor. Demek ki bir kişinin değil herkesin görüp beğenmesi gerekiyor ya da duyup tadıp Çünkü beş duyuyla da bir şeyi güzel bulabiliriz. Peki bir soru. Yine felsefe. İki. Aşağıya yazarsınız. Hiç kimsenin görmediği yerdeki şeye güzel denir mi? Duymadığı, tatmadığı, varlığını bilmediği yerdeki şeye güzel denir mi? Diyelim ki falanca yağmur ormanlığında bu kelebekler var. E siz bu kelebeklerin sürüsünü ya da bir tanesini hiç görmüyorsunuz. Bu kelebek hiç kimse tarafından görülmüyorsa güzel midir? Emin olun bazı insanlar e bu kelebek ama böcek deyip üstünü taşla ezerek öldürebilir bile. Dolayısıyla hiç kimse görmüyorsa bir şey güzel midir, önemli midir, varlığının bir amacı var mıdır? Sokrat diyor ki her şey uyum amaç içerisinde güzeldir. Eğer yani fayda gösteriyorsa güzeldir. Tabii bir de güzelliğin bedeli var. Şu an ekranda gördüğünüz araba Bugatti L'Automobile Nuo, yani siyah araba, güzel diyenlere bedelini söyleyeyim 12.5 milyon dolar. Çoğu erkek diyecek ki güzel. E peki şu an peki şu an ekranda gördüğünüz Mona Lisa tablosu güzel mi? 800 milyon dolar. Ki bu da temsil fiyatı. yani bir 800 milyon doları şak diye çıkar ve Louvre müzesine verse satın alamayacak. Çünkü bu dünya çapında artık bir sanat eseri. Soru şu, güzel mi? Şu an ekranda gördüğünüz şeyi bayılarak evinize asar mısınız? Demek ki bir şeyi güzel yapan şey ona aynen benzeyen şeyler değil. Ondan bir tane olması. Mona Lisa'dan bir tane var. İstediğin kadar aynı şeyi çiz, fotokopisini çek bir işe yaramıyor. Bir tane olması gerçeği hoşa gidiyor. Bu yüzden de hoşlandığın kişinin gerçeği hoşuna gidiyor. Ondan bir tane var. Ona benzeyen hiç mi işte atıyorum o renkte saçta birisi yok, o gözde birisi yok. Onu seviyorsun. Ondan bir tane var. Dolayısıyla kaybederseniz yerine konulabilecek şeyler aşırı güzel değildir. Güzeldir. O telefon güzeldir. Alana kadar bir hafta sonra çok bir önemi kalmaz. Demek ki sahip olabilmen bir şeyin güzelliğini azaltabiliyor. Sahip olmayı arzulamansa arttırabiliyor. O yüzden kavuşamadığın aşklar daha güzel, daha hatırlanası. Tabii bir de güzelliğin cetveli var. Şimdi sınırlı bir çevrede büyüdünüz, diyelim ki köyde büyüdünüz. İlçede büyüdünüz, kasabada büyüdünüz ve dışarı çıkamadınız. Ee orada karşı cinsten gördüğünüz insan sayısı 50. E o 50'nin içindeki en güzel sizin için 10, 10 üzerinden 10. E cetveliniz onu ölçüyor. Sonra bir gün şehir dışına çıkıyorsunuz. Daha büyük şehirlere gidiyorsunuz. Dünyayı geziyorsunuz ve harika güzellikte insanlar görüyorsunuz. O zaman cetveliniz böyle oluyor. Ve eskiden 10 üzerinden olan 10 olan kişi artık senin için 10 üzerinden 2 oluyor. Ama dış güzellik seni aldatıyor tabii ki. O yüzden yurt dışına çıkıyor, inanılmaz güzel <gülüyor> İsveçli'ye aşık oluyor. Sonra Karadeniz'deki karısını boşuyor ama ondan sonra mutsuz olup sürünüyor. Bir örnek. Şunu unutmayın. Sizin güzellik cetveliniz yaşadığınız yere göre. Bu e, karizma içinde aynıdır. Yani çok zeki, karizmatik birini görürsün. Çok karizmatiktir enişten. Sonra biraz büyürsün o enişte senin için artık sadece Ganyan oynayan bir tip olarak kalır edebiyat içinde, sanat içinde böyledir. E, belli yaşlara kadar bir kitap senin için mükemmeldir şeker portakalı ama bir yaştan sonra artık anlarsın ki en başarılı e, edebiyat eseri o değil. Lakin her gördüğünüz güzellik bir iz bırakır. Bir güzellikle ne kadar uzun süre beraber e, yaşarsanız o sizin için kıyaslama ölçütü olur. Yani güzel birine aşık oldunuz, çıktınız, yaşadınız seni terk etti. Şimdi Onun benzerini bulmaya çalışıyorsun çünkü standarttan osanıyorsun ve aynı zamanda bulduğun herkesle de onunla ölçüyorsun. Benziyor güzel, benzemiyor güzel değil. Tabi bir de yaşadığınız toplumun etkisi var. Şu an ekranda ülkelere göre güzellik kavramını görüyorsunuz. Gruplar üzerinden anketler yapılmış, her ülke kendi güzelini seçmiş. Buyurun bakalım ülkeler nasıl farklı beyinlere sahip? Siz olsanız bu ülkelerden hangisininkini güzel çirkin bulursunuz? Yorum bölümüne yazın lütfen. Şu an ekranda gördük, gördüğünüz ülke temsilcilerinden ülkelere göre güzel bulunan insanlardan hangisi daha güzel? Bunlar güzellik yarışması seçimleri değil. Yani bizim ülkemizde herhangi bir güzel yüzü nasıl beğenilip anketle diyelim ki e, Instagram'da ön plana çıkarıldı ya da web sitelerinde öyle düşünün. Sizin beyniniz hangi ülkenin? Ya da hangi ülkenin güzelini güzel bulmuyorsunuz onu da yazın. Ve geldik güzelliğin 3 kriterine. 1- Simetri Güzellik simetridir. İnsan İnsanoğlu simetriyi sever. Gözler simetriyi arar. 2. Orta 3. Hormonlar. Bu 3 kriter çok önemli. Şimdi bu 3 kriterden simetri insan yüzünün güzelleşmesine sebep oluyor. Bu yüzden estetik ameliyatla burun işte yüz simetrisi sağlanıyor. İnsanlar bu yüzden simetriyi seviyor. Şu an ekranda birçok yüzün sağ tarafının sola solunun ya da sağa yansıtıldığı simetrik hallerini görüyorsunuz. Bakın ne kadar ideal. Ve sizi birisiyle tanıştıracağım. Yıl 1930. Maximilian Faktorovich Bir cihaz geliştiriyor. Güzellik mikrometresi. Şu an ekranda görüyorsunuz güzellik mikrometresini. Simetride güzelliğin önemini fark etmiş. Ve sizi saçma görünen bu aletle bir firma kuruyor. Yaptığı iş ücretsiz şekilde senin yüzünü analiz ediyor. Diyor ki şurada şu simetri yok, burası burası ile eşit değil, bir anormallik var. Seni diyor kozmetik ve makyaj ürünümle düzeltebilirim yani yüzün bu tarafına biraz fazla sıva koyuyor. Üstüne bir badana boya bitti gitti. O insan Maximilian Faktorovic bir firma kuruyor. Firmanın adı Maximilian Faktorovic'i ne biliyor musunuz? Max Faktor. Bugün de kozmetik dünyasında büyük bir isme sahip. Ve geldik hormonlara. Bir şeyi güzel bulmanız için hormonlar gerekiyor. Östrojen ve testosteron bu konuda çok etkin. Östrojen doğurganlığın sembolü. Kadınlarda östrojen salgılanması önemlidir. Özellikle yani kadınlar bunu adet dönemlerinde daha iyi anlar. Erkekler de daha doğurgan kadınları daha mantıklı buluyor. O yüzden de yüz atlarında doğurgan kadınlarda dudak dolgunluğu, işte bazı bölgelerin şişkinliği, çeşitli bölgelerin daha büyük olması yaşın büyüdüğünü gösterir daha bebeksi yüzler erkekler tarafından eğer erkekte bir anormal yoksa daha üremeye yatkın görülmediği için beğenilmeyebiliyor toplum geneli için söylüyorum. Ama kadınların estetik ameliyata gittiği zaman dudaklarını doldurtmasının sebebi ve çekici gözükmesinin sebebi de bu. Dudağın daha dolgun olması. Öbür türlü daha çocuksu, daha yaklaşılması bilinçaltının doğru bulmadığı bir yüze sahip oluyorsunuz. Zaten elmacık kemiğinin Çıkık hale getirilmesi, işte göğüslerin büyütülmesi dudakların doldurulması, gözlerin büyütülmesi makyajla ya da lenslerle ya da ameliyatla tamam bu yüzden daha olgun ve dolgun gözükmek için. İşin ilginci testosteron da bağışıklık sistemi baskılayan bir hormon. Yani aslında çok genel bakarsak e, testosteronu yüksek insanların bağışıklık sistemi daha düşük oluyor. Dolayısıyla doğa kadınların daha dolgun, daha güçlü, daha az yemek yiyen değil de daha sağlıklı insanlar olmasını isterken erkeğin ise testosteron ürettikçe daha az sağlıklı ya da hatta şöyle söyleyeyim bağışıklık sistemi daha düşük insanlar olmasını istiyor. İlginç. Öyle ya da böyle bir baraj var. Yani erkek tamam testosteron bağışıklık sistemi baskılıyor ama kadın algoritması şunu hesaplıyor İlk çağlarda. Günümüzde bu çok önemli değil. Diyor ki erkek başlık sistemi, testosteronla bu kadar baskılamasına rağmen halen hayatta olduğuna göre güçlü bir baba adayı diyor. Bunu çok basit bir TED konuşmasından alıntıyla anlatacağım size. Karşınızda birisi var. Ee, arabası var, işte 500 bin liralık ama son parasıyla onu almış. Ve belli ki seni daha fazla geçindirmeyip yarın altı gün arabayı satacak. Ama bir tarafta birisi var, 500 bin lira bir araba almış ve daha milyonları, milyarları, trilyonları var. Yani testosteron bağışlık sistemi da barajı aşmış ve halen sağlıklı insanı eş olarak daha güzel buluyorsun. Güzelliğe karar vermenin bir de ortam baskısı var. Ortamdan kastım şu, ortam senin mesela zaman olarak tabii ortamdan bahsediyorum. Sevgilinden yeni ayrılmışsındır, ona benzeyen insanlar istersin. Bir, bir tip insandan hoşlanıyorsundur ve ortam onu baskılıyordur. Yani tamamen afaki bir örnek veriyorum, sarışınlar kötüdür senin toplumunda. İşte mini etek giyenler kötüdür. O zaman sen sadece belli bir kısmı beğenip eş olarak ya da güzel olarak bulup seçebiliyorsun. Bazı insanlar sırf bu yüzden hep aynı yere tatile gider. Öyle düşün. Aynı yere hep beğenebiliyor. Diyor ki ben sadece işte pansiyon kiralayıp deniz kenarı yerde kalabiliyorum. Hiçbir zaman kış turizmi, gezi turizmi falan yok bunun için. Az kültürel gelişmiş ülkelerde ve toplumlarda yüz güzelliği yeterlidir. Ama Dünyada daha gelişmiş toplumlara baktığımız zaman yüz güzelliğin yanına kültürel gelişmişliği de ekler güzellik kavramı. Çünkü yarın ertesi gün o kişi anne ve baba olarak senin ailene bir fonksiyon, görev, rol aldığı zaman çocuğunun yetişmesini sağlayacak. Demek ki sırf yüz göz vesaire güzelliği değil bütünsel güzellik önemli, ruh güzelliği de önemli. Bazı durumlarda ise güzellik önemsizleşiyor. Stockholm sendromu videosu yapmıştım açıklama bölümüne yine linkini koyarım güzellik önemli değil, kendisinin rehin olana aşık olan insan var. Dedim ya ülkede damacanayı, seksi bulan, güzel bulan insan var. İşte bu yüzden biz seks ihtiyacından dolayı gelen beğeni, açlığı güzellik kavramından çıkardık. Saf güzellik kalıyor. İşte biz ona güzel diyoruz. Sen eğer çok böyle son dönemde kimseyi bulamadın diye her şeyi güzel görüyorsan hareket eden işte o güzellik değil. Şimdi son düzlüğe girerken size yine bir TED konuşmasından bir alıntı yapacağım. Çok güzel bir örnek görmüştüm. Böyle TED konuşmalarını size getirmeyi seviyorum kafamda. İnşallah bunlarla ilgili bir video daha yapacağım tavsiye. Toparlayayım. Ee, şöyle bir mantık düşünün. Bir toplum, bir e, ülke, bir köy bunu Türkiye'ye laf koymak için yapmıyorum. Genelde ironi yaparım bazen Arjantin falan filan ama bunu kesinlikle Türkiye dışında düşünün. Bir toplum düşünün. Bunlar e, kırmızı severler, yeşil severler, turuncu severler diye ayrılmışlar. Bunu işte bir parti tutuyormuş gibi düşünün, abc partisi, bir takımı tutuyormuş gibi düşünün ne olursa olsun ama kırmızı sevenler 600 kişilik bir toplum düşünün bir kasaba ve dışarıya kapalı dışardan kimse giremiyor. Ve herkes bir kız bir erkek çocuk yapıyor sadece. Bu 600 kişilik toplum 100 tanesi kırmızı, 200 tanesi turuncu, 300 tanesi yeşiller yani yeşillerin oranı 3, Turuncuların 2, kırmızıların 1. Böyle bir orandalar birbirine karşı. Ve bunlar sadece kendi içlerinden evleniyorlar. Hepsi de yarı yarıya kız erkek. Ve hepsinin mutlaka kız ve erkek çocuğu birer tane oluyor. Böyle bir toplumda 10. nesilde ne oluyor biliyor musunuz bu 3'e 1 oran? Yani 3-2-1 ya oran. 10. nesilde %98'i sadece yeşillerden oluşuyor. Demek ki 10 nesil sonra turuncu ve kırmızı olmak hiçbir önem arz etmeyecek. Hatta onlar toplumda söz hakkı sahibi bile olmayacaklar. İşte bir toplum, renklerine göre, görüşlerine göre eğer ki üremekte daha baskınsa, üremesi için daha çok teşvik ediliyorsa işte o zaman toplumun tamamını ele geçirebilir. Dolayısıyla güzelliğe de o karar verir. Bütün yeşiller artık sadece güzel olur. Yeşillerin yaptıkları güzel olur. Yeşillerin kabul ettiği sanat ve güzellik anlayışı geçerli olur. Turunculuk ve kırmızılıksa bir anormallik olur, bir çirkinlik olur. Siz güzel birini gördüğünüz zaman beynin arkasında Fusiform Gyrus denilen bir bölge var. Bu yanındaki bölgelerle birlikte zevk ve ödül verme sistemi ile bir yüz tanıma sistemini çalıştırıyor. Siz dolayısıyla güzel birini gördüğünüzde yani çok dik dik bakıp vah bu güzelmiş demeseniz bile başka bir şeyle uğraşırken bile şu gözünüzün ucuyla kestiğinizde beyin onu güzel diye etiketliyor ve puanlıyor. Ve güzel insanlara ister istemez daha iyi davranıyorsunuz. Toplumda, yani videonun sonuna geldik, toplumda güzel insanlar daha çok maaş alır. İnsanlar onları daha çok vakit geçirmek ister. İnsanlar onlara daha az ceza verir. Hatta güzel evladı ayırıp, kendi öz çocuğuna ayrımcılık yapan var biri güzel biri çirkin diye, geç. E, bu insanlar daha az cezaları, bu arada trafik cezalarında bile Avrupa'da bir araştırma yapılmış e, polisin iltimas geçtiği güzel kadınlar var, yakışıklı erkekler var. Dolayısıyla güzellik toplumda e, bazı şeylerden mahrum kalmanızı bile engelliyor. Güzel insanlara daha çok güveniliyor ve inanılıyor. Ücret farkı %15 daha fazla ödeniyor. Maaş. Üstelik daha zeki ve daha inandırıcı güvenilir bulunabiliyorlar. İşte bu yüzden de insanlar güzel olmak için estetik ameliyat oluyor. Çünkü güzeller daha avantajlı ve o pozitif ayrımcılığın ekmeğini yiyorlar. Peki şimdi size soruyorum. Güzellik nedir? Sizce güzel olan insan, güzel olan şey kime göre neye göre güzeldir ve sizin için en güzel insan kimdir? Ben Haluk bir sonraki videoda görüşmek üzere.